Bizi dinleyen herkes hoş geldiniz öncelikle. Ee, hocam sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Merhabalar. Ha. İsmim e, Tolga Medeni. İşte yakınlarda e, doçentlik ünvanını aldım. Şu an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Bilim İçim bölümünde e, görevime devam etmekteyim. İlgi alanları olarak tabii, e, ilk başlangıç olarak e, devletle ilgili çalıştığımda ...daha çok akıllı kontrakların devlet uygulamaları ile alakalı olarak başlamıştım. Tabii son gelinen noktada özellikle işin içine birazcık finansal konularda girmeye başlayınca... ...bu sanal paralar tarafına da kaymaya başladık. Ama hali hazırda da bir taraftan kendi özel girişimlerimle beraber yürüttüğüm... blockchain tabanlı uygulamalar hazırlatmaya çalışıyorum ekibimle beraber... Ee, bu şekilde. Teşekkürler hocam. Ee, i̇sterseniz sunumunuzla başlayalım. Tabii ki. Evet, e, bu akşamki sunumumuz Decentralized Autonomous Organization olarak belirtilen merkezi olmayan örgüt yapısı üzerine. Tabii, e, genel olarak düşündüğümüzde işin işletmeler tarafından ele alındığında Genel olarak bir örgüt yapısından bahsederken merkezli yapılardan bahsetmeye çalışırız. Örgüt kavramı içerisinde bir kurumu, bir organizasını tanımlarken, kendi içerisinde süreçleri olan bu süreçlerle hiyerarşik yapılar içerisinde iletişimi sağlandığı bir blok yapı olarak tanımlayabiliriz. Ancak merkez olmayan örgüt yapısıyla beraber, hiyerarşik bir şekilde konumlanmış ve bir, birbirleriyle iletişim içinde hukuki kurallar organizasyona ait varlıkları yöneten insanlar yerine çalışanların ya da makine dağınık olarak birbirleriyle kodlanmış protokoller aracılığıyla blok zincir üzerinde iletişim kurmasını ve varlıklarını yönetmesini sağlayan bir altyapıdan bahsetmeye başlıyoruz. Tabii bu altyapının olmazsa olması internet altyapısı ee, i̇nternetin bize sağlamış olduğu bu altyapı üzerine e, konumlanmış bir yapıyla artık biz bunları sağlamaya başlıyoruz. Peki, <gülüyor> bu yapı bize neler getiriyor? Ee, öncelikle olarak işin içinde bir kodlamadan bahsediyorsak, kurallarımız, kendi organizasyonumuzun ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde örgütümüzün süreçsel altyapısını destekleyecek şekilde olabildiğince her şeyi bir bir sanal yapı içerisine atarabilecek hale geliyoruz. Burada bakıldığında bu kuralların normal şartlarda işlemesini ve işlem kontrolünü oluşan ekstra maliyet insan gücünün ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Yani ee, Ele alındığında, fiziksel organizasyonlar ele alındığında, ister istemez herhangi bir kararın değişmesiyle beraber ortaya çıkabilecek yapıları beklenmedik bazı maliyetleri kendisiyle beraber getirmekte. Ancak sanallaştırılmış yapıyla beraber, biz süreçsel yapıları içerisinde değişiklikleri ortaya koymadan önce bunları bir simülasyon ortaya ortamında da deneme şansını bulabiliyoruz. O yüzden, evet, her aylıkarda bazı maliyetler ortaya çıkacaktır ama bu maliyetlerle en azından fiziksel organizasyonlara göre, merkezi organizasyonlara göre daha rahat bir şekilde baş edebilir halde olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada ortaya koyulan kodlar mantık olarak, süreç olarak herhangi bir şirketin işleyişinden farklı olsa da bir kişi bu kodu kendi başına değiştiremez diye düşünülmekte. Tabii her ne kadar teorik olarak ve arzu edilen hal olarak biz belirli bir kodlama yaptıktan sonra bu kodu özellikle sizlerin de duyduğu gibi, fork yapıları gibi değişiklikleri ortaya koyacak şekilde ya tümüyle en başından, ya da var olunan yapıya paralel şekilde yeni sistemler üzerinde e, iletme şansı olduğu için tabii her ne kadar kendi başına değiştiremez desek de yine değişiklikler yapılabilmektedir. E, i̇şte özellikle şu dönemde var olan para bilimleri üzerindeki forkları bunlara örnek olarak verebiliriz. Sadece şirket içi veya dışı finansal işlemlerde değil, aynı şekilde şirkete karar mekanizmaları gerektiğinde her aşamada biz bu yapıları kullanabilmekteyiz. Mesela örnek olarak, <gülüyor> ülkelerin kendi seçimlerinde oy kullanımı ya da firmaların kendi hissada kural değişikliklerinde ya da kritografik demokrasiye geçişte bunu örnek olarak verebiliriz. Bunları daha işte elektronik demokrasi kavramını tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için her vatandaşın dahil olacağı bir yapıyı bir şekilde hükümetler ortaya koymaya başına biri allamaktadır aldığımızda eski Yunan şehir Devletlerinde bu her ne kadar temsil ortaya koymaya çalışsa da <gülüyor> Artık teknolojinin bize getirdiği imkanlarla bizleri temsil eden insanların bizim adımıza karar vermesinden ziyade tümüyle alınacak kararlara kendi kişisel düşüncelerimizi de katarak doğrudan doğruya demokraside söz sahibi bireyler haline gelebiliyoruz. İşseler kural değişiklikleri dediğimizde firmaların herhangi, Hifze dağılımları ile ilgili kural değişikliklerini doğrudan doğruya yansıdı. Ee, pardon, özür dilerim. Bu değişikliklerin de finansal otoritelere etkili bir şekilde gönderimi sağlanabilir. Ve tabii kripto demokrasiye geçişte tam netçenif gibi bir birey teknolojik imkanlarla kendi teknolojik yansımalarını doğrudan doğruya internet ortamında konulabilecek hale geliyor. Ee, eğer iyi gelirseniz digital mesh kavramı bunu kapsayacağı şekilde günümüzde konuşulmaktadır. Aynı zamanda şu ana kadar her ne kadar daha çok işin insan tarafından bahsetmiş olsak da internet of things dediğimiz nefretimiz okunlaşma şu da beraber. <gülüyor> Neşet'in davileri ile içinde kullanıcıları adına iletişime geçip amaçlarını yerine getirebilecek araçlar. İşte en basit örneği e, tabi buradaki yazılan örnekte bahsetmek istiyorum. Günümüzde E-Maskın test firması ya da e, çok çolukta bilinen Porsche gibi firmalar kendi arabalarında özellikle blockchain altyapısında çalışacak şekilde e, yapıları kullanmaya çalışıyorlar. E, şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir akşam bir restorana yemek yemeye gitmeye karar verdiniz. Arabanızı park etmek için vali yanınıza geliyor. Ama blockchain şöyle bir şekilde devreye girecek. Arabanızı valiye verdiğinizde yapacağınız... İşin bir sözleşimi olarak el aldığını düşündüğünüzde bu vale gerçekten de gittiğiniz restoranda çalışan bir vale mi? vehutta arabanız gerçekten de restoran için tanımlanmış olan park edilecek ya da park edilmeyecek mi gibi daha önceden bir kontrak yapısıyla ortaya koyulmuş, sözleşme yapısıyla koyulmuş bir yapıyla kendinizi ve arabanızı güvence altına alabileceksiniz. Buradaki örneğe bakın o slide'daki. Bir robot ev sahibini blok zincir üzerinden sahibinin biyometrik verisi üzerine düzenlenmiş kontrada tanımlayabilecek. Gerekirse sahiplik transferi yine bu yapı üzerinden devredilebilecek. Tabii şu an e, bu noktadan baktığımızda birazcık daha 15-20 yıl sonra olacaklardan bahsediyoruz ama e, bu blockchain ile beraber ortaya çıkacak olan akıllı sözleşmelerle beraber Zaten hali hazırda normal ev planına yönelik olarak robotların yapısı tasarlanırken şu andaki bu yapı internet of things üzerinden böyle bir desteği de verebilecek hale geliyor. Elaçıkta eee diye piyasaya girmesinden ve kimlere özellikle hesap etminden bahsedelim. Eee olmayan örgüt üzerinde en çok dalından girişi o 2016'da piyasaya çıktı. Her isteyen DAO token sahibi olabilecek ve de elinde tutup şekilde bu yapıyı gerçekleştirmeye çalışmışlardı. <gülüyor> Sistem belirli projede fon sağlamak amacıydı. sisteme dahil olabilir. Ya da DAO tutanlar tokenları sayesinde aslında bir şekilde oy kullanılıyor diye söylenebilir. Sistem akıllı sözleşmeler ve önceden programlanmış kuralarlar çevresinde çalışacak halde sunulmuştu. Tabi o dönemde beklenen hiçbir şekilde bu kodların müdahale açık olmayacağı yönündeydi. Müdahale edilmeyen kodlar, güvenlik açısından kolayca tek bir kişi veya azınlık tarafından değiştirilemeyecek olması e, iyi gibi gözükebilir. Bunun başka sonuçları da olabilir. Şöyle düşünün. Her ne kadar yazılım tarafında e, bir yazılımca evet ben kodu kesinlikle elimdeki dokümanlara göre hiçbir sıkıntı olmayacak şekilde yazdım dese de şunu söyleyebilirim ki bu işin içinde olanların da bana katılacağı gibi hatasız kod diye bir şey yoktur ya da açığı olmayan kod diye bir şey yoktur. Bir kod içerisindeki hata ya da bilinçli olarak eklenen bir yapı fark edilse bile bu akıllı sözleşmeler yapısında, blockchain yapısında geliştiricilerin doğrudan doğruya müdahale etmesi ya da değiştirmesi istenildiği anda değişikliğin yapılmasına pek bir olasılık sağlamaktır. İşte burada da sorunlardan bahsediyoruz. Akıllı sözleşmeler içerisinde kontrol edilmeden çekilen daha o tokenlarının tekrar çeken bir açıklıktan dolayı 2016 yılında birkaç milyon dolarlık token çalınmıştır. O dönemde zaten sizler de takip ettiyseniz bu biliyorsunuzdur. Ancak tabii normal şartlarda merkezi olmayan bir organizasyondan, bir örgütten bahsediyorsak yazılımı geliştirenlerin istenildiği anda sisteme müdahale edip e, bazı değişiklikler yapmasına izin verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak bu açıktan kaynaklanan bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için e, Ethereum'un ana geliştiricilere yine bu açığı kullanarak ana blok zincirdeki bu müdahaleyi ters müdahaleyle hesaplardan alınan tekrar geri yükleyecek şekilde e, müdahale bulundu. E tabi ilk başta ortaya konulan yapının karşılığında bir yapı olduğu için e, insana buna rahatsız oldu çünkü bir e, yazılımcı grubu gidip istediği zaman böyle müdahale bulundu kıntı olabilir. Tabi bildiğiniz gibi bir taraftan Ethereum bir taraftan diye iki farklı sana paradan bahsediliyor. İşte bu noktada 20 Temmuz 2016'da e, şu kararı veriliyor. Ethereum'un yeni kod yapısı bir kenarda dursun. Ethereum'un orijinal kodu da sözleşmesi de yeni bir taraftan devam etsin denildiğinde Ethereum fork yapıyor ve Ethereum'un kendi ilk hali Ethereum kod olarak devam ederken Ethereum'un güncellenmiş halde şu andaki Ethereum yusuyla devam ediyor. 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle. <gülüyor> Diyorların hissedarların katılımı da yine bir soru çıkabiliyor. Sisteme dahil olma dahil olmak isteyip de olamam ama zaten işleyemez halde gelebilmesi burada ana sorunlar olarak karşılaşılabiliyor. Herhangi bir token yapısı bir hissedar olarak girmeye kalktığımızda istenilen anda, istenilen zamanda hemen ben dahil olmak istediğimde bazen çeşitli yaşanan doğrudan ötürü dahil olmakta sorunlar olabiliyor. Örnek olarak kredi kardı transferiyle kalktığınızda çoğu zaman özellikle ülkelerin kredi kartı sistemlerinden kaynaklı sıkıntılardan ötürü bunlar gerçekleşemeyebiliyor. Tabii diğer taraftan Evet, bir de katılımcılar tokenları ellerinde toplayıp, e, bunun beklenen getirisini kendi ellerinde tutmaya çalışırken, yani de bakıyorlar ki token beklenen seviyeye gel, e, bu beklenen ICO gibi yapılarda istemir istemez ilgisizlikten beklenen projeler, belki iptal edilme aşamasına bile gelebiliyor. Diğer taraftan oluşurdan ticaret. Kesin yasal durumları ülkeler bazı olarak incelendiğinde hala tam açık değil. Yine şurada bir bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bu tür benzer yaklaşımlar yasa dışı olarak ve kayıt dışı kıymet olarak ele alınabiliyor. Yani evet siz belirli miktarlarda kendi kazancınızla bir yatırımda bulunuyor olabilirsiniz, bir ASO açılımının içinde bulunabiliyorsunuz ama e, doğrudan doğruya bu işlerin ülkeler bazında denetlendiği kurumlar bunları tanımadığı için illegal bir konuma gelebiliyorsun. Bir de o işlevi yasal bir stüdyo sahip olmayan bir şirket olabilir. Bu da akıllı sözleşmede kodu e, buluşabilse bile katılımcılar için potansiyel sınırsız yasal sorumluluklar olabilir. Bunu birazcık hukuki açıdan inceleyecek olursak, tabii benim alanımı söyleyeyim hukuk olmasa bile en azından bir yatırımcı tarafından bakıldığında ben kendi yatırımımı belirli ölçüklerde yatırıyor olsam bile yine hukuksel açıklıklardan ötürü beklenmedik şekilde bana karşı bir dönüş olabilir. Bilinan katılımcılar ya da bir DAO ile bir finansal sistemde aradaki kişiler icra ve sivil eylemleri hedef olabilir. İşte bakıldığında Türkiye örneğini bir firmanın Türkiye sınırları içerisinde e, belirli işlemleri yapabilmesi için bir şubesinin olmasını bekliyor. E, Şu ve bulamadığı durumlarda da hukuki sonuçlar olarak herhangi bir araştırma sonucunda evet bireysel olarak siz bu firmayla iştigar ediyorsanız e, finansal süremlerden kaynaklı sıkıntıların e, ben sizden bunları almaya gidebilirim diye bir hükümet istemi, bir devlet istemi her zaman için Bu arada günümüz tarafında bakıldığında birazcık da bu blok zincir tarafında oluşabilecek kodlara müdahale edilecek sıkıntıları ede alacak olursak göreceğiniz gibi e, slide'ın birkaç tane bilim kurgu ve o bilim kurguda ortaya çıkan e, sistemlerden bahsediyoruz. Örnek olarak Terminator SkyNet yapısından bahsediyoruz. Bir daha bir ortaya çıkan bir SkyNet gibi e, tabii bunun e, bilmesek bile aslında bir blok zinciri gibi düşünecek olursak koddaki bir açıklıkının ötürü bir yapay herhangi bir şekilde tüm sistemi ele alabilir ve kontrol edebilir. Birden bire de insanlığı bu blok zincirin en büyük düşmanı olarak ilan edebilir. Diğer taraftan yine hoşuma giden e, bilim kurgu yapılarından bir tane, Butterstar, Galactic, tabii 1970'lerdeki versiyonu daha hoşuma gitmektedir diyerekten, burada da insan bilincine karşı yine insan koymuş olduğu bir yapay zeka sistemler içerisindeki açıklıkları kullanıraktan yine insanlığı ortadan kalmaya çalışıyordu. Kolektif bir düşünce yapısı olarak Star Trek'i özellikle Gene Roddenberry tarafından takip edilen takipçiler tarafından Borg yapısını biliyorsunuzdur diyerek orada da bir kolektif bilinç içerisinde her bir bireyin kolektif içerisinde yer, yer aldı ve e, ortak karar verimi sağlayan bir yakın oluştu bir yapı vardı. Yine bu örnek düşünün de aklıma gelmişti. Örnekler artırabiliriz. Person of Interest günümüzdeki dizilerden ise yine bir sanal e, makinenin merkezi olmayan bir e, bir güvenlik altıpsın oluştu. Ve diğer taraftan iRobot, tabii Will Seventy versiyonu izlediğimizde Isaac Asimov'un aklımıza gelmesi gerekir. Burada da Isaac Asimov'un yaptığı e, robotların insanlarla iletişime geçmesi için bir temel sözleşme yapısı ortaya koyar ve robotların tanımı için e, üç ana kural belirtir. Tabii şu an onun o kadar detaylı iğne dinlemek isterseniz referans olarak size vermiş olayım. Bu sunum için kullanmış olduğum kaynaklarınızı paylaşmak istiyorum. Kimsenin hakkı yenmesin diyerek sizlere teşekkür ederim. Sorularınız var. Yanıtlamaya çalışayım. Ee, şu anda Discord üzerinden bir soru yok hocam. <gülüyor> Bizimler de bir soru yok, soru yok şu an. Ooo şanslıyım. Şu ee, hatta daha uğraştırıyorum. Çok teşekkürler. Benim benim, tamam. bir, benim birkaç sorum var hocam. Tabii ki buyurun. Ee, öncelikle ilk slaytlarda bahsettiğiniz bu soft fork ve hard fork e, Hı -hı. durumlarında e, neye göre soft fork neye, veya neye göre hard fork yapılıyor? Yani mesela <gülüyor> geldiğinde e, soft fork olarak onaylandı ama teknik iki geleceğinde hard fork olması gerekiyor. Orada biraz bize e, bilgi verebilir misiniz? bilgi vermeye çalış tümüyle benim bilgili olduğum bir alan olmadan işletim sistemlerindeki fork yapısı tabii ne kadar süsler onu da tam olarak bilemiyorum ama bilgisayar mühendisliğinde işletim sistemlerinde fork yapısı iki şekilde gerçekleşebilir bir fork var olan kodun üzerinde bulunurken eski kodu tümüyle ortadan diğer fork yapısı da e, var olanla beraber yeni özellikleri aradan şekilde devam etmesi. Şu ana kadar benim görebileceğim <gülüyor> hard forklardan bahsedildiğinde e, sesimin kesiline dair yorum geldi. Duyabiliyor musunuz? Du du du Duyuyoruz hocam. Arada bir gidip geliyor. Kusura bakmayın. internetin çok özür dilerim. Hard i̇şte fork'ın sonucu olarak e, doğrudan doğruya burada Ethereum ve Ethereum klasik örneğini verebilirim. Ya da sizlerin de gördüğü gibi 6 e, Nisan tarihinde Monero'nun gerçekleşmiş olduğu hard fork'u da örnek verebilirim. Var olan para yapısıyla beraber bir e, coin yapısıyla beraber yeni bir ikinci koin ortaya çıkabiliyor. Ee, fakat bunun da belirtim gibi gibi var olan e, para ortadan kalkmıyor. Fakat soft fork'a bakıldığında temelde bazı kod içerisindeki düzenleme e, yapılır. Ki, e, var olan yanında da yeni bir para birimi ortaya çıkmıyor. Tabi dediğim gibi doğrudan doğruya hakim değil bu şekilde paylaşabilirim. Teşekkürler, Teşekkürler hocam. hocam. Evet. Ee, bu arada ben birkaç tane gibi oldu. Uygulamayı kullandığında biraz acemi olduğum için sizlerin görebildiği yeni var mı? Ya da yorumlar? Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ee, buyurun. Şöyle, buyurun. E, hocam siz şu anda yayına telefonunuzdan bağlanıp e, internetin interneti e, wireless olarak mı kullanıyorsunuz yoksa e, telekomünikasyon yani 3G olarak da 3G'den bağlanıyorsunuz? Ya şöyle diyeyim, e, 4.5G'den daha düzgün çektiği için telefonunca görüşmeyi şu an o şekilde. Slider'ı da normal karasal veri aktarım üzerinden yapıyorum. Anladım. Hı hı. Ha, telefondan Hocam, bağlanıyorsun. Yapacak bir şey yok o zaman. Sen, maalesef kusura bakmayın. <gülüyor> ben Discord üzerinden bir soruyu ileteyim. Tabii buyurun. Hodel Türk sormuş. DAO'larda yönetim şekli daha eşitlikçi nasıl olabilir? Yani bir DAO içerisinde coin miktarı yüksek oranların sözünün geçtiği değil de herkesin temsil edildiği bir modelin inşa edilmesi mümkün mü? Şeklinde sormuş hocam. Biraz politik bir cevap vereceğim. Tabii ki mümkün. Ama genel olarak yapılar incelendiğinde buradaki amaçlar daha çok kar odaklı olarak hareket edilmesin. Her ne kadar biz bunu eşitlikçi bir şekilde yönetilmesini arzulasak da bunun olmasını pek olası olarak gözükmüyor. Göremiyorum maalesef ki. Teşekkürler hocam cevabınız için. Ben tuttan bir soru var hocam. Hocam Tabii bir bir soru var. Günlük hayatımız ile ilgili yani araba örneği ile ilgili sorum var. Gideceğimiz lokantayı belirtecek miyiz? Gittiğimiz lokantada farklı bir yere götürdüğü zaman arabamız çalışmayacak mı mesela? Demiş Samet Bey. Benim gördüğüm kurmaya çalıştıkları yapıya göre arabam benim verdiğim yine vade ya üzerinde belirtilen alan tı anda çalışmayı durduracak şekilde olacağını iddia ediyorlar. E, tabii ki e, şöyle düşünün. Şu an hayatımız şöyle bir hale geldi. Şayet ben Google'da telefonumda konum paylaşım muhtemelen Google kendinden benim günlük aktivitelerimden en fazla gittiğim restorandır ya da en fazla ziyaret ettiğim sinemadır gibi bilgileri çok rahat çıkartabilecek. Ee, diyelim ki aldın satın aldığım araba, işte hesabınızı, arabanızı ekleyin gibi bir menü üzerinden, kendi bilgilerimi eklediğim anda, e, internet altyapısı üzerinden bu bilgileri doğrudan doğruya edinebilecek ve tabii hepimizin e, kullanım şartları, sözleşmesini bilerekten, ee, hiç okumadan biz bunları için muhtemelen de evet benim konum bilgilerimi araba firmasıyla paylaş, benim konum bilgilerimi şu firmayla paylaş dediğim için ben zaten restorana gitmeden arabama bu bilgiler indirilmiş olacaktır. Ee, açıklayıcı olmuştur. Teşekkür hocam. Ee, başka soru. Var mı? <gülüyor> Yok da benim bir sorun var. Tabi buyurun. Hocam e, şimdi ben şey merak ediyorum bu e, normal web sitelerinde veya işte firmalar e, api'lerini paylaşarak internet üzerinden Hı -hı. E, iki farklı domaini veya işte şirketi birleştirip işte özelliklerini kullandırabiliyorlar. Evet. E, şimdi blockchainlerde de mesela şeyi gördük e, private chain olarak işte Hyperledger'la işte sitelerin arasında kurduğu bağ gibi. Veya işte şimdi yeni gelen bazı farklı blockchain'leri aralarında konuşturma, bir bağlantı kurma. Bunlar anladığım kadarıyla pek API paylaşımı gibi değil de farklı bir konsept üzerinden yürüyor. Bu konu hakkında bir bilginiz veya bize anlatabileceğiniz bir şeyler var mı? Ee, ya bir şu şekilde... Özellikle ilgili olarak baktığım bir konu değil ama... Sözleşmeler, oluşturulan sözleşmeler... Zaten bunları destekleyecek şekilde oluşturulduysa bunlara izin veriyor. Ee, tabii tahmin edeceğiniz gibi bu ortaya çıkan merkezler ve özellikle şu yapılarında bakıldığında bu aslında istenen bir durum. Neden diyecek olursanız ee, yine şu örnekten bahsedeyim. Ethereum altyapısındaki blok altında şu an sanırsam 250'nin üzerinde farklı uygulama tümüyle akıllı sözleşme yapısını ortaya koyacak şey. Tabi e, ortak faydada böyle bir altyapıyı kullanan bir yapı çok rahat bir şekilde farklı uygulamaları zaten aynı yapıyı kullandığı için kullandırabilecek durumda olacaktır. Tabi e, Ethereum altyapısı şu an en fazla kullanılan olan altyapılardan bir tanesi. Fakat bunun dışında da yine ilerleyen zamanlarda rakip altyapıları da görebileceğiz. Bu neyi sağlar? En basitinden ne kadar çok bu altyapı -yapı üzerinde kullanılan ana para birimleri işte Ethereum ele alınabilir. Ve bununla alakalı tokenlar birdenbire <gülüyor> değer kazanmaya ben yine şöyle açıklayıcı oldu mu yoksa birazcık sorunusu? Gayet oldu hocam. Hı -hı, teşekkürler. Hocam <gülüyor> Discord üzerinden bir soru daha var. Somut olarak ne zaman kullanırız bu sistemleri diye bir soru gelmiş. Ya ben size şunu somut olarak kullanmayı, kullanım oranları. İşte %50'nin üzerinde çıktığı gibi bir sayısal olarak belirtecek olursak bu önümüzdeki 5 sene ama zaten şu an somut olarak bu yapılar kullanılıyor. Ee, size şu Ethereum alt yapısı üzerinde kullanılmakta olan uygulamalar diye bir internetten aratın. Dediğim gibi karşınıza 250'den daha fazla uygulama çıkacaktır. Ee, şöyle vereyim. Siyah coin'i duymuşsunuzdur muhtemelen. Bu bir de kendi tamam. altyapısı üzerinden web tabanlı olarak e, bir e, cloud web storage hizmetini e, kendi blockchain'in altyapısı üzerinden destekliyor. Buna benzer şekilde ethereum blockchain'in altyapısını kullanarak da benzer web storage'tır ya da web tabanlı e, mesajlaşma uygulaması Uygulamalar şu an mevcut. Ama tabii ne kadar son kullanıcıya gider diye soracak olursak bunun birazcık daha zamanı var. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür size. ederim. Hodel Türk tekrar yazdı. Dao temelli ekonomiler yayılmaya başlarsa o zaman devlet temelli kamusal ekonominin rolü hangi konumda olacak diye sormuş hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Devlet tamamlı kamusal ekonomide sonuçta piyasa ekonomi kural paralel bir şekilde çalışabilmek için kendi yapılarını ortaya çıkarmaya çalışır İşte e, örnek olarak her ne kadar Estonya tabanlı e, çıkacak olan para biriminin gerçeği yansıtmadığı söylenmiş olsa da bununla birlikte Venesuela kendi para biriminde bir şekilde piyasa şartlarıyla ve durumlarıyla baş ettiği şekilde ortaya koymaya çalışıyordu. Diğer taraftan yine Amerika bir şekilde başına bakıldığında Bitcoin çeşitli ekonomik altyapılarda kullanılmaya başladı ve Amerikan hükümeti bunların yasal belgilenindede bile kendi içinde dâhice şekilde çalışmalar yapıyor diye biliyorum. Yani şöyle düşünün bir hükümet temsilcisi gidip de bakın böyle yapılar var dikkatli olun evet bu yapılar üzerinde olanlar gibi konuşmalar yaptığında şunu bilin ki ekonomik aktiviteler içine girmiş durumdadır. O yüzden de şunu söylemekte çekinmiyorum önümüzdeki yıllarda fiziksel para kullanımından ziyade bu tür Iı, yapı işlemlerin takibini daha kolaylaştıracak şekilde ya da takibini daha zorlaştıracak şekilde yapılara gidişlerden bahsedeceğiz. Ya şunu söyleyebilirim. Nasıl bir tarafta Ripple yapısı gibi merkezi olan para birimlerinden bahsediyorsak bunun diğer karşısında, karşısında da merkezi olmayan yine Ethereum'dur, ıı, Bitcoin'dir ve diğer bilinen para birimleri gibi ortada dolaşmaya devam edecektir. Açıklıca oldu mu? Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. E, şu an Discord üzerinde başka soru göremiyorum. Sanırım YouTube'da da yok. E, cevaplarınız için soruyu yönelten arkadaşlar da teşekkür ediyor bu arada. Ben de teşekkür ederim. E, Altu burada mı acaba? Altu şimdi bir şey yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> edmiş Altu Bey. Ben teşekkür ederim. O zaman hocam... Bir... Bitirelim burada. Ben ee, şöyle diyeyim, e-posta adresimi sizlerle paylaşayım. Tabii ki. Yine sorusu, olmak sorusu olanlar varsa bana kişisel e-posta üzerinden erişebilirler. Ve kusura da bakmayın, biraz, biraz zorlanarak bu sunumu yaptım ama Yok yine hocam. de sizlerle beraber e bu sunumu yapabilmek, eğitim verebilmek gerçekten beni de çok memnun etti. Ali Hocam. Yani ee, bizi de çok memnun ettiniz. Yani siz e, çok değerli bir akademisyansınız. Hani ilk başta pek daha önce yaptıklarınızı anlatmadınız ama yani e, sizin 40'ın üzerinde yayınlanmış makaleniz, bir sürü kitapta gözükmüş olmanız, işte e, paneller falan hani inanılmaz bir özgeçmişiniz var. E, gelip bir de burada bize çok sağ e, çok değerli ve önemli bilgiler verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Onun dışında ya. da e, Cryptid Council'da bulunduğunuz için de e, ayrıca e, bizi mutlu ve onurlandırıyorsunuz. O yüzden e, ben çok de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İlerleyen zamanlarda tipi bir şekilde sizlerle beraber ben de çalışmaya e, devam edeceğim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Bugün verdiğiniz değerli bilgiler için de ben de tekrar teşekkür ederim. Ayrıca diksiyonunuza, anlatımınıza ve vurgularınıza e, övgü geliyor YouTube üzerinden. E, e, sağ olun. Dediğim gibi yapmış olabilirim. Affola. Hocam hastalığınıza rağmen böyle övgü geliyorsa e, teşekkür ederim tekrar bugün verdiğiniz bilgi çok ve bize var, ayırdığınız vakit için. E, bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. De de. Görüşürüz hocam.